halamın damadı Yazan Talip Apaydın Seslendiren Hakan Meriçliler Hatça halam Apalayarak çıktı merdivenleri. Yine dertliydi. Yüzünden belli. Yaşlı gözleri ıslaktı. Etleri sarkmıştı aşağı. Başına bir iş gelince bize koşardı. Boban evde mi?'' diye sordu bana. ''Evde'' dedim. İçeri girer girmez kapının yanına çöktü. ''Ağam'' dedi. ''Ağam'' Sallanıyordu. Sesi ağlamaklıydı. ''Senden yardım bize ağam. Başka biz yok.'' ''Ne oldu gene?'' Halam yağmur gibi yaş döküyordu kızı öldürmüş gene damat olacak. Her yerlerini göm gök etmiş. Amanın bu nasıl iş? Ağabey. Ben bu yaşıma geldim. Böyle sili görmedim. Gün geçirmiyor. Döüyor kızı. Babam ağzına sigara taktı. Burnundan solumaya başladı. Kurban olayım amap. Buna bir çare bul. Senden başka kimsemiz yok. Getireyim de gör. Vallahi çürütmedik yerini bırakmamış. Bacakları, arkaları mosmor. Bu nasıl iş böyle? Aa. Kul kula yapmaz bunu. Dürzü, dedi babam. Dürzü oğlu, dürzü. Soyu soy değil ki herifin. Çingen soyu. Kurban olayım ağam, araya gir. Muhtara mı söylenecek, karakola mı gidilecek, ne yapılacaksa yapılsın. Bu herif öldürecek kızcağızımı. Babam sigarasından duman çekip iki burnundan üfledi. Kendi kendine mırıldanıyordu. Kızınca böyle yapardı. Ah, ah. Hep kabahat sizde. Bu işi baştan yanlış yaptınız. Ben dedim size. O çingen soyundan adam çıkmaz. Kara Ali'nin oğlundan damat olmaz. Olsa bile hora geçmez. Ben dedim bunları size. Dinlemediniz. Şimdi aklınız başınıza geldi ama iş işten geçti. Ne yapabiliriz gayri? Elden ne gelir? Halam elini yüzüne kapatmış sallanıyordu. Babam sakalını sıvazladı dudakları kıpır kıpır bir zaman daha oynadı kendi kendine konuşuyordu alçak soylu bunlar rezil bunlar insana benzemez bunlar hadi kalkıp gideyim büyük küçük saygısı yok bu heriflerde tutar çat diye bir şey söyleyiverir ondan sonra ayakla perincin taşını söyleme sıdır onlar seni sayarlar hem evlerine git demiyorum buraya ayağına çarptır bir iki lafçık sayı ver ayıp bayıp deyiver herkes ne der Size Allah korkusu kulu utancı yok mu deyiver. Gelmez bizim kız. Gelmez o dürtünün oğlu. Herifin D burnu yukarıda. Bizi adam yerine koyduğu yok. Yolda görse yolunu değiştirir. Konuştuğu adamlara baksana. Öğretmen, bankacı bilmem ne. Öyle adam bizden akıl mı alır? Söz mü dinler o? Dinler am. Siri dinler. Ne de olsa böyüksün. Sakalından utanır. Neymiş gene aralarındaki mesele? ''İki kilim katı verdiydim abim. Hatırlarsın ya. Birini buldur sattı. Birini de bu yıl satacağım demiş. Her gün sıkıştırırmış kızcağızımı.'' Satar ya. Satar. Dükkan sigarası içer. Şu koca köyün içinde var mı ondan başka dükkan sigarası içen? Desen ki, ulan sen ne kazanıyorsun da bu zıkkımı içiyorsun? Herkes gibi kara tütün içsene. Adam değil bizim kız. Soyu kötü herifin. Komşu olduğu için görürüm. Gün dal öğlen olmadan yataktan kalkmaz. Nasıl bir huysa bu. Ulen burası köylük yeri. İş güç zamanı. Besiye mi çekildin be dürzünün oğlu? Herkesle birlikte kalksan da işine gitsene. Sen kim oluyorsun da keyif sürüyorsun ayıtoğlusu. Halam elini yüzünden çekti. Her sabah çay istermiş. Zeytin istermiş. Ben efendiyim. Efendiler çay zeytin yer dermiş. İyi öyle efendilik mi olurmuş? Memur mu olmuş başımıza? Ne bileyim ha? Köylü şimdi efendiymiş. Öyle duymuş bir yerden. Urbalarımı ütüle diye tutturmuş kıza. Ütü neymiş? Nereden bulayım demiş kız da. sen misin diyen basmış sopayı. Dürzü oğlu dürzü. Memurlarla konuşuyor ya. Onlara uyacak sözüm ona. He öyle. Dükkana dünya kadar borç etmiş. Al al al. Soru ne olur? Ne olacak? Karının kirimini satar öder. Öyle başa mı çıkılır ağam? Çıkılmaz ya. Çıkılır mı? Göz göre göre kızın başına nara yaktınız. Ben dedim size. Kara Ali'nin oğlundan damat olmaz dedim. Söz dinlemediniz. Neyliyim? Neyliyim Hıdır abi? Bilir miydim böyle olacağını? Bilemedim. Biz sen verir miydim? Evimin anlacından gitmeyi verdi oğlu. Yalvar yakar oldu. Elime ayağıma düştü. Düşer ya. Düşer. Ondan sonra da böyle yapar işte. Adamlık yok kerfin soyunda. Cinsi bozuk. Aşağıda bir gürültü oldu. ''Hıdır mi? burada mı?'' diye sordu birisi. Cevap vermeye kalmadı, kendisi girdi. Kara Ali'nin oğlu Fazlı'ydı, halamın damadı. ''Merhaba Hıdır emmi'' dedi. ''Nasılsın?'' ''Oo, bizim kayvalde de buradaymış. Ne edersiniz? Ne konuşursunuz?'' Hıdır emmi senden akıl almaya geldim. Köyümüzün bir büyüsün. Bize danışmak düşer. Çünkü önemli bir iş. Babamın kaşları çözülmedi. Neymiş dedi. Buyur. Hıdır emmi biz define arayacağız. Hani sen anlatıyordun ya. Cizvit deresinde katırcının hazinesini. İşte onu arayacağız. Sen bize yerini göstereceksin. Allah'ın izniyle bulacağız bu sefer. Çünkü kalabalığız. Kasabadan da arkadaş var. Masrafa o çekecek. Ama bir bulursak. Elini eline vurdu, nişan alır gibi gözlerini kıstı. Hıdır embeğim, bir bulursak, sana da hisse vereceğiz. Bin lira, iki bin lira, ne istersen. Bu sefer ümidimiz çok büyük. Neden dersen, beş altı kişi ortak olduk. Hükümete de haber vereceğiz. Cizvit deresini baştan aşağı elden geçireceğiz. O Kızıltepe'nin eteğinde kiremit çıkan yerler var ya, hep kazacağız. Defini muhakkak bulacağız. Yalnız sen başımızda olacaksın. Sen daha iyi binirsin Bir hayvan tutacağız Bindireceğiz Ne dersin Ne dersin Hıdır emmi ha? Sensiz olmaz bu iş çünkü Büyük sözü dinlemek şart Arkadaşlar da öyle diyorlar Hıdır emmiyi muhakkak götürelim diyorlar O nereyi gösterirse Orayı kazalım diyorlar Tamam değil mi Babam hiç cevap vermedi Yere bakıyordu Sigarasından duman çekti Dedik boş duracağımıza gidip çalışalım şu katırcının definesini bulalım Arayan mevlasını da bulur belasını da Öyle değil mi Hıdır emmi Ama bir bulursak Zengin olduk gitti Düşün Hıdır emmi Beş katır yüklü altın Toprağın altında tenekelere basılı Gözünün önüne getir sarı sarı Hey diline yandımın İnsan ne olur o zaman Halama döndü Ana dedi Seni de Ankara'ya götüreceğim Bir ev alacağım dayalı döşeli Halılar koltuklar bir de tesbih eline. Otur dua et. Hiç çalışma. Elini sıcak sudan soğuk suya dokundurma. Her bir şey hazır olup ayağına gelecek. Kızın da hanım olacak gayri. Anladın mı? Yoksulluğa paydoz. Geliyorsun değil midir emmi? Bilmem ki. Bulabilecek misiniz bakalım? Ne demek? Sen olduktan sonra muhakkak bulacağız. Hem sen benim husmumsun. Başımızda bir büyüksün. Arada seni de görelim dedik. Arkadaşlara ben dedim. Hıdır emmimi muhakkak alalım dedim. Onlar da kabul ettiler. Sen hiç para koymayacaksın. Masraf etmeyeceksin. Her bir masraf bizden. Sen sadece yerini göstereceksin. Şurayı kazın diyeceksin. O kadar. Ne zaman gidiyorsunuz? Sen ne zaman dersen. Arkadaşlar acele ediyorlar. İstersen hemen yarın başlayalım. Geliyorsun değil mi? Olur diye boynunu büktü babam. Madem istiyorsunuz geleyim. Yaşayayım mi? aslan emin benim. Senden iyi adam yok bu köyde. Defini muhakkak bulacağız. Göreceksin. Yarın sabah hazır ol. Ben gidip arkadaşlara söyleyeyim. Merdivenin başına varınca geri döndü. Yalnız bu iş gizli ha dedi. Kimseye söylemek yok. Ana, sen de başkasına haber verirsen uğrumuz kaçar. Kimseye söylemeyeceksin. Halam kımıldandı. Söylemem dedi. Niye söyleyeyim? Tamam. Hadi hoşça kalın. Yıldırım gibi çekti gitti. Halam, babam önlerine bakıyorlardı. Bir zaman konuşamadılar.